بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن على نهجه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين bu hafta inşallah kaldığımız yerden Allah'ın izni kerimiyle devam edeceğiz. 60. madde olarak, 60. esas olarak dikkat etmemiz gereken bu iklasul amelül amelin hepsini, amellerin hepsinin Allah Subhanahu wa Taala'ya halis kılınmasını. Şimdi ihlas deyince bizim hep aklımıza gelen şey nedir? İşte insanın Allah'ın rızasını gözeterek ne yapmasıdır? Amel etmesidir ki tabi ki bu ihlasın kapsadığı manalardan bir tanesidir. Ama ihlasın tamamen kendisi demek değildir. İhlasın tamamı demek değildir. İhlas Arapça halasadan gelir. Yani halasa bir şeyin bir şeyden temiz olması, arı olması demektir. Yani sürahiden suyu boşalttığın zaman ondan halis olur. Yani ondan arınmıştır artık. Onda artık su adına hiçbir şey yoktur. Böyle kullanmış araplar. İhlas demek de amelde büyük ve küçük şirki terk etmek demektir. Mesela riyakarlığı sadece biz ihlası bozan şey olarak biliriz. Hayır, ihlası bozan şey bir tanesi riyakarlıktır ama o küçük şirk babıdır. Öyle mi? Riya küçük şirktir. Amelde ihlas demek, amelde hem büyük şirki terk etmek demektir hem de küçük şirki terk etmek demektir. Bir insan vardır, eğer amelinde büyük şirki terk etmediyse bu adam müşriktir, öyle mi? Bir insan vardır, amelinde büyük şirki terk etmiştir ama küçük şirki terk etmemiştir. Bu işte günahkar mümindir, Falsıktır bu. O yüzden bizim bütün amellerimizi ne yapmamız lazım? Allah subhanehu ve teala ihlasla, Allah'ın rızasını gözeterek. Şimdi ihlas öyle bir şeydir ki, yani önce asil nefsime ve bunu anlatmaya ben ehil değilim. Sadece okuduğum, ezberlediğim şeyleri aktarıyorum. Allah rahmet bana da size de nasip et. Şimdi ihlas öyle bir şey ki insanın insanın nerede nasıl davranmasını gerektiğini çok iyi bilmesi lazım ki ihlası yakalasın. Yoksa sadece bizim anladığımız manada riayi terk etmek değil. Mesela biz çoğu zaman susmayı takvadan sayarız ki bu gerçekten böyledir. مَنْ كَنَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْأَخِرِ فَلْيَكُولُ خَيْرًا اَوْلِيَا سُمْتُ Kim Allah'a ve ahiret güne iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da ne yapsın? Sussun. Yani insan nerede hayır konuşur? Ya tebliğde ayette anlatıyor. Ya insanları i bil maruf yapmakta. Ya iki Müslüman arasını düzeltmekte. Ya da işte bir şerden insanları men ederse. Bunun haricinde her şey nedir? Yani Allah'ın zikri dışında her şey nedir? boştu, malay yani insana faydası olmayan konuşmalardır. O yüzden bunların haricinde boş konuşmayı terk etmek ihlasın gereğidir. Gene ihlasın bir gereği de Allah'ın konuşmamızı emrettiği yerde konuşmaktır. İhlas da budur. Mesela bir etbağın liderine nasihat etmesidir hata ettiğinde veya bir liderin etbağına hata ettiklerinde nasihat etmesi gibidir. Evinin nasipha. Kulla liman ya Rasulullah, kime ey Allahın Rasulüllahi. Allah'a nasıl? وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِيَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِيَامَّةِهِمْ Yani Allah'a, Allah için, yani Allah'ın, Allah, Allah subhanahu ve teala'nın dinin sınırları korumak burada kastedecek. وَلِيَرَسُولِهِ Resulü için وَلِيَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların imamları için Din nedir? Nasihattir. وَلِيَامَّةِهِمْ Hepsi için Din nedir? Nasihattir. İşte takva, biri hata yaptığında diğerinin onu uyarmasıdır. Çünkü nefse emri bil maruf yapmak bazen ağır gelir. Neden? Karşı taraftan gelecek şerden dolayı. Öyle mi? Yani bir emri bil maruf yaptığında sonunda o taraf bundan rahatsız olacaktır. Eğer ihlaslı bir mümindeyse ne yapacaktır? Eza edecektir karşıdaki kardeşine. Veya bir müşriye emri bil maruf yaparsın. Adam müşrik olduğu için kime eza edecek? Müslümana eza edecektir. O yüzden ihlas demek sadece riyadan arınmak demek değildir. İhlas bütün her yerde, otururken, konuşurken, kalkarken her şeyde Allah'ın rızasını gözeterek hareket etmek demektir. İhlas'ta amelin kabulünde ne vardır? Önce üç tane temel şart vardır. Üç tane temel şart vardır. Bir şirki terk etmektir, büyük şirki. İki amelin Allah ve Resulünün emrettiği şekilde olmasıdır. Üç, ne olmasıdır? Riyadan arı olmasıdır. Yani gösterişten niyetin sağlam olmasıdır ki bunun delili nedir? İnnemel amel bin niyet. Amel bin niyet, ameller neye göredir? Niyetlere göredir, hadisidir. Peki şeyin delili nedir? Ee, sünnete mutabık olması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı aleyhissalatü vesselam? Getirdiği dinde ee, her şeyin Kur'an ve sünnete bağlı olmasını e, yani o asla döndürülmesini bize haber vermişti. Ne dedi? Allah ve Resulü bir meselede tadım özür dilerim. Ee, Nisa suresi 59. ayette Allah ne demişti? فَاِنْتَ نَعَزَاتٌ ف۪ي شَيْءٍ فَرُضُّهِ لَا اللّٰهِ وَرَسُولُهِ Bir şeyde ihtilaf ettiğin zaman Allah ve Resulü'ne götürün. Bu da şeriata mutabık olma kısmıydı Bu şeriata mutabık olma kısmıydı. Büyük şirki terk de neydi? اِنَّ اللّٰهَ لَا Allah büyük şirki ne yapmaz? Affetmez. İşte bu üç tane şey bir amelde toplanırsa salih amel odur. Yoksa salih amel ihlasla yapılan amel değildir. Büyük şirkin beraberinde. Veya salih amel büyük şirkten arı ama riya ile beraber yapılan amel değildir. Salih amel bünyesinde bu üç şartı bulunduran ameldir. Onun için Allah subhanehu ve teala dinden bahsederken, halis dinden, ihlaslı dinden bahsederken Allah subhanehu ve teala e, i ele lillahi't-dinul halis diyor. İyi ki halis din. Yani arı din temizlenmiş din Allahu Subhanahu ve Taala'nın. Allah Subhanahu, teala, Allah subhanahu teala mesela Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor Bakara Suresi'nde. Vakalu kunu huden avnasara tehtedu. Dediler ki ya Yahudi olun ya da Hristiyan olun hidayete erersiniz o zaman. Yani hidayete ermeyi Yahudilik ve Hristiyanlık olarak belirttiler. Allah da ne dedi onlara? Tilke emani yuhum. Bu sizin temenninizdir yani. O, o sizin zannınızdır. Yani. Bugün mesela bir takım insanlar da kendilerini tevhidi biliyor, atfedebilirler. İslam biliyor, atfedebilirler. Kendilerini dinle girenlerin Müslüman olacağını zannedebilirler. Bu nedir? tilke emaniyihum. Bak biz de temenni ediyoruz, Biz de diyoruz ki bizim yanımızdakiler. Yani herkes bir temenni içerisindedir. Ama bu temenniye e, uyacak olanlar kimdir? Ayetin devamında anlatacak. Kul Bak Allah böyle söylüyor. Deki ki delilinizi getirin o zaman. Madem bir temenni içerisindesiniz, bu temenninin doğruluğu ve yanlışlığı neyle bilinir sadece? Delille bilinir. Kul de ki, De ki delilinizi getirin. Şimdi biz Allah subhanahu ve burada kimden bahsetti? Kafir iki taifeden bahsetti. Biri Yahudiler, biri Hristiyanlar. Bunlar bize göre kafir topluluklar. Burada el-ebratı bi-yumumun lafzilla bi-hususul sebeb kaidesini hatırlatıyorum. Sadece Yahudu, bu kayıt değildir. İçine bütün kafirler girer. Öyle değil mi bu hitabın? Bütün kafirlerle aramızda olan ihtilafta ne diyeceğiz? Kul-hâtu <gülüyor> burhânekum. <gülüyor> De ki delilinizi getirin. Herkes bütçet üzerine itikadı ne yapacak? Bina edecek. İn <gülüyor> kuntum Eğer sadıklardan iseniz. Çünkü bu delil üzere hareket etmek kimin işidir? Sadıkların işidir. Basiretsizce taklit kimin işidir? Sıdk üzere olmayan insanların işidir. Belki adam Müslüman olabilir taklitle. Tabi olmuştur sadece. Zahirde İslam'dır. Ama bu adam sıdk sahibi değildir. Sıdk sahibi insan ne yapar? Delil üzere inancını bina eder. Ki Allah subhanehu ve teala sıdk sahiplerini övmüş. Mesela Allah'ın ne ismi var? Sadık. Değil mi? Allah subhanehu yani böyle bir ismi yok da Allah subhanahu teala sadık. Sözünde doğrudur. Haşa Allah yalan söylemez. وَمَنْ, وَمَنْ اَوْفَ بِاَحْدِهِ ahdihi min Allah soruyor. Allah'tan çok kim sözünde daha fazla durabilir? Hiç kimse. Yani Allah subhanahu teala kendini sıdkla vasıflandırmış. Başka? Yusuf aleyhisselam. Değil mi? Allah ne diyor ayette? Adam geliyor hapse. Yusuf aleyhisselama ne diyor? يُوسُفَ اَيِّهَا siddiq. Ey sadık arkadaşım Yusuf. Ey sıddık olan Yusuf. Sıddık öyle bir şeydir. İmanda da sıddık önemlidir. Niye? iman herkes iddia eder. Allah ne diyor? Tilki emaniyum. Sadece ema, temenni eder insan. İnsan boş bir temenni içerisindedir. Hani bir hadis okumuştuk ya geçen hafta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti orada hadiste? El keyyis menden nefsehu amele lima ba'del mevt. Asıl şey insan, pehlivan insan, asıl... E, mücadele eden insan nefsiyle mücadele eden nefsine uymayan ve ölümden sonrası için amel eden adamdır. Vel aciz aciz olan ise menitte be hava, hava ha, e, nefsine ve hevasına tabi olan ve temenni ala emani Allah için Allah'a da temennilerde bulunandır dedi. Allah'a temennilerde hiçbir hayır yok. Bir yanında hep bir şer var. Allah'tan temenni de bulunuyor. Allah'ın bir sünneti var. Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? tilkel cennetilleti urihtumuha bima kuntum ta'melun ta diyor. Bu o cennettir ki yaptıklarınıza karşılık varis kılındınız. Bima kuntum ta'melun. Ta Neye karşılık? Yaptıklarınıza karşılık. Yapacağız ama yaptığımıza güvenmeyeceğiz, Allah'tan temenni edeceğiz rahmetini. Ama yapmadan temenni etmek kimin işi? Münafığın, nifak ehlinin, ahmakın işi. Ama yapıp da temenniyi beklemek işte bu sadıkların işi. Sıdkın, sıdk ehli olan insanların işidir. O yüzden Allah ya yollerini ameduk amenut takullaha ve Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun diyor Allah. Yani sıdk ehlini Rabbimiz Celle Celalü ve, ve Resulü her yerde namışlar, övmüşler, insanlar içerisinde onların faziletli olduğundan bahsetmişler. O yüzden ihlas da sıdk üzere amel etmektir dediği gibi. Ne demişti Allah subhanahu ve Teala? eğer sadıklarsanız delilinizi getirin. Bele. Bilakis bele nedir? Önceyi nefiy O sizin Yahudi ve istiyanlar demişti. Yahudi ve Hristiyan onun cennete girin. Veya kafirler kendi dinlerine çağırıyorlardı. Öyle cennete girersiniz diyorlardı. Allah ne demişti? Delil getirin. Bele. Bilakis öyle değil. Sizin iddianız, iddia ettiğiniz gibi değil. Men esleme vachehu lillah. Kim yüzünü Allah'a teslim ederse kim Allah'a yönelir, Allah'a dönerse فَوَ فَوَ he, وَاَجْرِهُ اِنْدَ رَبِّهِ فَلَا Rabbi عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Her kim yüzünü Allah'a döner, Allah'a teslim olursa onun eclî, mükafatı Allah'ın yanındadır. İndallah, Allah'ın katındadır. Ve ona korku yoktur. O üzülmeyecektir de diyor Allah subhanehu ve teala. İyi bilin ki şu anda kafirler belki korku içerisinde değiller. Ama vallahi ölümün başlangıcıyla beraber bitmek, tükenmek bilmeyecek bir korku saracak kafirleri. Allah'ın dostu olan sadık insanlar, ihlas sahibi insanlar bunlara korku olmayacaktır. Çünkü biz şu anda korkuyoruz. Niye nereye gideceğimiz belli değil. Allah bizi cehennemden azal etsin. O yüzden Allah subhane ve Taala'nın bize gönderdiği bu dini, Temel meselesi az önce okuduğum ayette de anlattığı gibi ibadeti Allah'a halis kılmaktır. İhlasın manası budur. Yoksa ihlas sadece riyayı terk etmek değildir. Yani konuşması gereken yerde insanın konuşmasıdır dedik değil mi sözümüzün başında. Mesela i̇bn Abbas'tan gelen Müslim'deki bir hadis. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden önce İsrailoğullarında bir adam vardı. Bir münkeri görürdü ve o yapan kişi uyarırdı. İkinci gün aynı münkeri işten kişiyle yer içer oturur kalkardı. Gene uyarıyor ama. ikinci günde uyarıyor. Allah onların kalplerini birbirine çarptı. Ya siz de iyiliğe eder ya da kötülükten nehyedersiniz. Yoksa Allah da sizin kalplerinizi birbirine çarpar diye. Şimdi burada ihlas ne? Konuşmak, susmak değil. Az önce susmak ihlastı öyle değil mi? Burada ise konuşmak ihlastı. O yüzden Allah subhanehu ve teala'nın hareket etmemize emrettiği şekilde yapacağınız bütün hareketler ihlas kelimesinin manasıdır. Ve amelde ihlası yakalamak, dediğim gibi önce büyük şirki terk etmektir. Asıl manası budur. İkinci manası da riyadan ameli temizlemektir. Evet, bu 60. getirdiği esaslığı 61. esas olarak da وَرْرِدَا بِقَدَاءِ اللّٰهِ Allah'ın kaderine razı olma. Allah'ın kaderine iman etmek demedi. Allah'ın kaderine razı olma. Allah subhanahu wa ta'ala hepimize bazı şeyler takdir etmiş. Ailemiz, ırkımız, rengimiz, dünya geleceğimiz, tarih. Öyle mi? Ömrümüz, tipimiz, vasıflarımız, buna benzer her şey. Bunları takdir eden Allah. Allah'ın kaderine razı olmak diye bir şey var. İnsan çok şey temenni eder Allah'tan. Yani en kafir müşrik adam bile bizim en kafir bu katı kafirdir dediğimiz adam bile Allah'tan bir şeyler temenni ediyor. İşte görürsünüz işte müşrik toplumun kalkıp e, ya Allah'tan istiyoruz ama dualarımız kabul olmuyor dediklerini. Çünkü istiyorlar gerçekten. Fıtratta bu var. İstemek zorunda. İnsan başı sıkıştı mı isteyecek bir merci arıyor. O da Allah subhanahu wa Zaten her zaman ondan istemesi lazım. O yüzden... Bazı şeyler vardır ki Allah subhanahu kaderi bize takdir etmediği için o kaderi bizim temenni ettiğimiz her şey bize ulaşmaz. Ve işte ona sabretmek de erkeklerin işidir. İnsan çok şey ister. Fıtratı nefsi gereği çok şey ister. Ama Allah subhanahu teala'nın kaderi Allah subhanahu teala'nın takdiri gereği buna ne yapmamız lazım? Sabretmemiz lazım. O yüzden Hasanul Basri Rahimehullah diyor ki Ya sabredin ya da helak olursunuz. Yani başka yapacak bir şey yok. Ya sabredip teslim olacaksın. Ya da sabretmeyip Allah muhafaza helak olacaksın. O yüzden mümin iki çeşittir. Bir, Allah subhanehu teala'nın ona takdir ettiği kadere boyun eğendir. Mümin zaten boyun eğmeden mümin olamaz. Ama gene de içerisinde sıkıntı vardır. Ah keşke olsaydı gibi bir sıkıntı vardır. İki, bunun Allah'tan geldiğini bilen Allah böyle takdir ettiği için kendini imtihan ettiğinin farkında olan ve Allah için buna sabredip ecrini Allah'tan bekleyendir. İşte bunun ecri iki kattır. Buna göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ağır gelen bir iş geldiği zaman Allah'ın musibetimin ecrini ver bana daha güzelini takdir ettiği Allah'a dua edermiş. Biz biz mesela musibetimiz başımıza geldiğinde ne yapıyoruz? Belki sağa sola bağırıyoruz. Belki kızıyoruz. Öyle mi? Yani. Allah'ın kaderine razı olmak demek bu. Allah'ın bu senden geldi, musibetimin ecrini ver. Biliyorum senden bana isabet etti, ecrimi senden bekliyorum. Ve bana daha hayırlısını takdir et diyorum Allah Teala. Kader Allah'ın gizli bir ilmi. Kader hakkında konuşmuyoruz. Ve kaderi tasdik etmek imanın şartlarından bir tanesi. Bunu inkar eden kafirimiz. Ve tarihte ilk kaderiye mezhebi ortaya çıkmış. Kader meselesinde de nasıl iman meselesinde insanlar mürciye, harici ehli sünnet diye ayrıldıysalar, kader meselesinde de gene kaderiye ve cebriye bu ehli sünnet olmak üzere kader meselesinde 3 fırka vardı. Hak mesep ehli sünnetin takip ettiği yoldur. Kaderiler ne dediler? Kaderiler dediler ki haşa bir grup kaderi dediler ki kullar kendi fiillerini yaratırlar dediler. Allah onlara bir şey ee, Allah onları bir şey yaratmamıştır. Haşa. Kul kendi kaderini kendisi yaratır demişler. Bunların kafir olduğunu ümmet icma etmiş. Bu tip kaderileri. Hatta İbni Ömer'in döneminde bunlar ilk çıkmışlar. Sahih Müslüm'dedir rivayet. İbni Ömer radıyallahu anhu'ya Kabe'yi tavaf ederken geliyorlar diyorlar. Kaderiler çıktı. Kaderiler çıktı. Niye kaderiler çıktı diyorlar. Çünkü nas var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki sınıf var. Kıyamet günü havzımın başına gelemezler onlar. Kaderiye ve Mürciye diyor. Hadiste böyle geliyor. Kaderiye ve Mürciye kıyamet günü benim havzımın yanına gelemezler. i̇bn Ömer'e geldi dediler ki Kaderiler çıktı ya i̇bn Ömer. i̇bn Ömer radıyallahu anh dedi ki eğer onlardan birini görürsen de ki sen i̇bn Ömer'den berisin i̇bn Ömer'de Ömer de senden beridir. Böyle söyle her gördüğüm Kaderiye dedi. İmam Nevebi bunu şerh ediyor Müslim şerhinde diyor ne demek istedi yani o ondan beridir o da ondan beridir. İmam Neve böyle düşünen herkesi tekfir ediyordu diyor. Onları tekfirini izhar etti diyor. İmam Nevevi rahimahullah. O yüzden e, kader meselesinde e, bu grubun e, batıllığını bilmemiz lazım ki Allah muhafaza itikadımız onlar gibi olmasın. Bir de cebriye var. Dediler ki kulun hiçbir iradesi yoktur. Hani biz diyoruz ya bir Allah subhanahu teala'nın iradesi vardır. Bir de cüz'i irade denen kula verilmiş irade vardır. Öyle değil mi? Allah insana bir irade verir. E ee, cebriyede dediler ki kulun hiçbir iradesi yoktur. Kul günah da işliyorsa asıl fail Allah'tır dediler Haşa. Yani her türlü şerri Allah'a izafe ettiler. Bunlar ne yap yani kötü manada söylediler. Hayır da şer de Allah'tandır. Biz buna iman ediyoruz. Kader Allah'ın gizli bir ilmidir. Ve mâ teşâûne illâ e Allah. Allah dilemeden siz dilemezsiniz. Bakın çok genel bir ayet. İyice düşünün. Allah dilemeden biz dilemiyoruz. Allah bizim Müslüman olmamızı dilemeden biz ne kadar parçalarsak parçalayalım kendimizi o yüzden biz Müslüman olamayız. O yüzden her farz namazında ihtinâs sâraten i demeyi Allah bize farz kılıyor. Bizi doğru yola hidayet et, bizi doğru yola hidayet et, bizi doğru yola hidayet et. Bunu bilmek ne kazandırır, ne öğretir insana? Gece gündüz ağlamayı öğretmesi lazım ama biz ağlayamıyoruz kalplerimiz katılaştığı için. Allah Subhanahu ve Teala'dan yere koyduğunda sürekli ''ihtinâs-sırâtan-mussakîm'' diye dua etmesin lazım konu. Allah dilemeden biz dileyemiyoruz çünkü. Allah'ın bize hayrı dilemesi lazım ki biz de o hayra gidelim. Allah Subhanahu ve takdir ettiği hayra. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala'dan sürekli ne yapacağız? İsteyeceğiz. ''Men hadi yes'el <gülüyor> gadiballahu <gülüyor> aleyh'' Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazap eder. Tirmizi'deki hadisler Resulullah salsam böyle söylüyor. Allah'tan isteyeceğiz. Allah subhanehu ve teala bize ne yapacak? Verecek inşallah. Ama tekrar altını çiziyorum. İblisin Allah'a isyan etmesi, Adem'in cennetten çıkması, insanoğlunun yeryüzüne gönderilmesi, bu kadar fıskın fucurun, fitnenin, şirkin ve beraberinde imanın, takvanın her birinin gerçekleşmesi kimin dilemesinde? Allah'ın dilemesinde. Daha hiçbir şey yaratılmadan Allah bunu biliyordu. Allah'ın ilmindeydi. Allah subhanehu ve teala alemlerin Rabbidir. Her şey, her türlü noksan sıfatlarda münezzehtir ve onun ilmini insanoğlunun kavramasının imkânı yoktur. Yani kesinlikle insanoğlu ne yapamaz? Onu ihata edemez. لَا تُدْرِكُوا الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُوا onu idrak edemez ama Allah bakışları idrak eder. Yani bizim ilmimiz onun ilminin yanında hiçbir şey yani. Hani zerre diyemezsiniz. Zerre çünkü bir tanedir. Hiçbir şey. Zerre de değil. Yani bizim ilmimiz onun ilmi yanında hiçbir şey. O yüzden melekler ne dediler Allah'a? Bizim, senin bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur. Allah'ın bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur. Mesela örneklendirerek anlatım diye bir şey vardır. Lugatta, dilde. Öyle değil mi? İnsan örneklendirerek anlatır ki karşı taraf bunu çok iyi anlasın. Adamın mesela bir meyve anlatıyorsun. Diyorsun ki armuta benziyor. Niye? Adam kafasında bunu hayal etsin. Veya elmaya benziyor. Kırmızı, böyle, şöyle... Hemen kafasında bir şekil çıkıyor değil mi? Ama örnek vermeden hayal edemiyor insan. O yüzden Allah subhanahu Taala'nın ilmi, sıfatları buna benzer diğer Kur'an ve sünnette varit olan bütün naslar hiçbirisi aklımızın alacağı şeyler değildir. Niye? Leyse şey misli gibi bir şey yok ki. Tasavvur edelim. Öyle mi? Misli yok. İnsan beyni sadece misliyle tasavvur edebilir. Dolduğuyla düşünebilir. Yani akıllıyız diye geçiniyorlar. Vallahi öyle değil yani. Akıl Allah'ın verdiği bir nimet bulmak için sadece. Ama ilahlaştırılacak bir put değil akıl. Sadece beyin neyle dolarsa onunla hayal edebilir, onunla düşünebilir. O yüzden Allah subhanahu ve teala'nın kaderi, bize takdir ettiği kader nedir? Gizli bir ilimdir. Bunu anlamamız, idrak etmemiz mümkün değildir. Buna teslim olacağız. İsteyen teslim olsun, isteyen teslim olmasın. Gene Allah kendine ne yapıyor? Teslim kılıyor herkesi çünkü Allah'ın kaderi genişliyor. Kahar, budur. Cebbar, cebbar, zorlayan demek. Şimdi biz bunlara niye cebbar cab diyoruz bu şeylere? Cebarut diyoruz bunlara azmışlar diyoruz çünkü bunlar kendi dinlerine insanları zorluyorlar. Farkında değiller ki Allah سبحانه تعالى bütün kafirleri kaderine zorluyor. Onlar için yazdığı bir kader var ya. Yani. Kimse cebbar sema var tival ar olan yerlerin ve göklerin cebbarı olan Allah subhanahu teala'nın kaderine dışına çıkamıyor. O yüzden Allah kahhardır. O yüzden Allah subhanahu teala cebbardır. <gülüyor> evet ne dedi? Er-rıda bi kadâ illâ Allah'ın bize yazmış olduğu kadere iman etmek. Kaderin imanın kısımları mertebeleri vardır. Birinci bilinmesi gereken şudur ki Allah subhanahu teala her şey olmadan önce biliyordu. Bu ne zamandı? Yerler ve gökler yaratılmadan elli bin sene önce Allah neyi yarattı? Kalemi yarattı. Allah subhanahu teala kalemi yarattı ve dedi ki yaz. O da dedi ne yazayım yarattı. Allah subhanahu teala da ona dedi ki kıyamete kadar olacakları yaz. Ulema şey tartışmışlar. İlk yaratılan şey nedir diye. Bir grup arştır demiş. Bir grup kalemdir demiş. Ama bu noktada onları tam bir şekilde sıralamayı sokacağımız açık bir nas yok. Allahu alem. Ama ilk yaratılan Allah dışındaki her şey mahluk ya. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah dışındaki bu mahluk olan her şey var ya, onların içerisinde ilk yaratılan şeyler, arş, kalem ve Allah subhanehu teala'nın şu an yedi kat semada bulundurduğu nedir? Lef-i mahfuzdur. Buralarda yazılıdır. Allah subhanehu bunları ilk ne yapmıştır? Yaratmıştır. وَالصَّبْرُ عَلَى حُكْمِ Allah'ın kaderine razı olup Allah'ın hükmüne de sabretmektir. Nasıl sabretmektir? İnsan mesela Allah'ın hükmüne göre Bazen taşlanması gerekir. Bazen elinin kesilmesi gerekir. Bazen de sopalanması gerekir insanın. İnsanın hoşuna gitmese dahi bu emrileri yapması lazım. Sabretmesi lazım. Zina et, etmemek kimin hoşuna gidiyor? Kimsenin hoşuna gideceğini zannetmiyorum nefis çünkü aksini istiyor. Ama insan neye sabrediyor? Allah'ın hükmüne sabrediyor. Hükmü Allahu Teala'nın zina noktasında hükmü nedir? Zina açık kat'i bir haramdır. Biz ne yapıyoruz buna? sabrediyorsun. Vel iman bi ma qala Allahu azza ve cel. Allah'ın söylediği her şeye iman etmektir diyor. Vel iman bi aktarillahi kulliha hayruha ve şerruha. Allah'ın kaderine, hayrına ve şerrine her şeye ne olmak, razı olmak, sabretmek, teslim olmaktır. Allah subhanahu wa bu bize yazdığı kader, kat alimallahu mel ibadu amilun daha biz bu işleri yapmadan önce Allah ne yapıyordu bunu? kulların amel edeceklerini biliyordu. Ve ile sairun yani neler yapacaklarını, neler olacak her şeyi onlar da biliyordu. Leyuhricuna min ilminllah Allah'ın ilminden hiçbir şey ne yapamaz, dışarı çıkamaz. Ve la yekunu fil aradin ve la fis semavat illa ma alimallahu azza vecet. Yerlerde ve göklerde ne olursa olsun yaprak düşse, rüzgar esse esse Kuş kanat çırpsa hepsi nedir? Allah'ın ilmindedir. Onun ilminin dışına çıkamaz. وَتَعَلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يُكُنْ لِيُخْتِيَكَ İyi bil ki sana isabet eden yaptığın hatadan dolayı değildir. Bazen Allah bunun karşılığında insana ceza verir ama bu nedir gene? Allah'ın kaderi iledir yani. وَمَا أَخْتَعَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِيَكَ Yani sana isabet edeceği de yap yapacağın hatalar falan bunlar ne yapmaz? Bunların hepsi Allah'ın kaderindedir yani. Bunların hiçbirisi yapmaz? E, sebeptir ama zatında etkileyen şey değildir bunlar. Her biri birer vesiledir. Bu meseleyi nerede biliyoruz? Miraç hadisinde biliyoruz. Ne diyor Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a? E, sen diyor eğer yasak meyveden yemeseydin diyor. Biz diyor cennetten çıkmazdık diyor babasına. O da diyor ki ben Allah'ın kaderine itaat ettim diyor. Yani Allah'ın kaderine boyun eğilim diyor. Bu hadisi alimler şerh etmişler. Buradan hadis inkarcılar çok saldırıyorlar. Nasıl oluyor falan filan haşa işte bu Adem Aleyhisselam kadere mi şey yaptı. Haşa böyle değil. Adem Aleyhisselam bunu kastetmiyor. Yani Adem Aleyhisselam itaat etse de etmese de Allah'ın ona yazdığı bir kader var. O yeryüzüne inecekti yani. O vesile kıldı Allah'ı. O, o vesileyi yarattı. Diyoruz ya hepsi kader. Hepsi Allah'ın gizli bir ilmi. Hepsine iman ediyoruz. Bunlar bizim neyimizi göstermesi lazım. Bak anlattığım şeylerin hepsi bir yere dönüyor ulaşıyor. Allah'a boyun eğmek. İslam, Müslüman budur. Teslim olan, Allah'a boyun eğendir. Bizler Allah'ın karşısında bir hiçiz. O yüzden secde var. Secdede alın, burun, eller ve ayaklar konur. İnsan ne olur? Toprakla bir bütün olur. Secde ettim ben. Toprağın üzerinde bir şey yoksa bir hiçsinizdir. Onu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Ama tabi bizim namazlarımızın içi boş olduğu için o anlaşılmıyor. O da başka bir mesele. Ama normalde namazın ihtiva ettiği mana budur. Biz bir hiçiz. Yerlere serildik senin karşında. Yani biz senin kahrın altındayız dersek Allah subhanahu teslim olsak Allah da ne yapacak? وَلَا in شَكَرْتُمْ لَا اَزِيدَنَّكُمْ وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ الْا شَدِيلِ İyi bilin ki şükrederseniz arttırırım ama eğer nankörlük ederseniz iyi bilin ki azabın şediptir diyor Allah a. Evet. 62. esas olarak "Vat takbiru alel cenais arbaa." Cenaze namazında 4 rekat şey pardon, tekbir 4 tane diyeceğim. Adamlar döveceklerdi bizi bu sünnet tatbik ettik diye. E, çünkü müşrikler görmemiş böyle bir şey. Bu aslında sünnette var olan bir şey. Nerede bu gerçekleşmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen sahih bir hadiste Ebu Hureyre'den rivayet etmiş, Buhari Müslim ittifak etmiş hadise. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen hadis Ebu Hureyre rivayet ediyor. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ne annece fi'l yevmi lleti matat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necas'ın öldüğü gün ne yapmıştı? Riabi cenaze namazı kıldırdı. Ve kharaca bihi minal musalla, musallaya çıktı. Tasaff ve bihi vakat ve alayhi arba takbirat. O gün dört tane tekbir almış peygamber sallallahu aleyhi cenaze namazını Dört tekbirle beraber ne yapmış kılmış. Bu görüş Malik İbni Enes'in diyor. Ve huve qavlu Malik İbni Enes. o Süfyan El-Tabri. Ve hasan İbni Salih. Ve Ahmet İbni Hamel. Ve fuqaha, fukaha Fakihlerin bunların hepsinin ortak görüşüdür. Dört tekbir oldu. Ve hakeze kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberde bu noktada hadisi vardır. Dört tekbirle nedir? Kılınabilir. Bazı alimler dokuz tekbire kadar kılınabileceğini söylemişler. Bunlar da rivayetler arasında var. Mesela biraz ıhtılaflı tıpkı seyif secdesinin keyfiyeti noktasındaki gibi. Seyif secdesinin keyfiyeti noktasında da çok ciddi bir ıhtılaflı var. Çünkü birçok rivayet var. Hepsi de sahih, farklı farklı yapılmış. Alimler kitaplarında bunları cem etmişler. Demişler önce böyleydi sonra nesk edildi. Yani en son hangi her biri Kendine göre bir tane son şekil seçmiş Mesela demiş ki şu şekil en son Yaptığıydı bu bizim için ücrettir demiş Öteki demiş şu şekildi Allahu alem bu, Burası nerede bilinecek Ahirette bilinecek Allah subhanahu teala isabet eden tarafa iki ecir isabet etmeyen tarafa da ne yapacak Bir ecir verecektir ama Millet zannediyor ki içtihat Yani iç, içtihat ee, Sadece böyle fıkhı boyutlarda Buralardadır yok öyle değil Mesela adam iştahat etmiş, Allah'ın el sıfatını, şey sıfatını tevil etmiş. Bu bir hata, bu bir bidat, öyle değil mi? Şimdi bu adam bir ecir alır diyecek miyiz biz? Yani bu, bu hadisin dahilinde midir? Allah'u alem yani. Allah her şeyin en iyisini bilendir. Çünkü bunun batıl olduğu çok sabit. Çünkü sahabe böyle bir şey yapmamışlar. Öyle değil mi? Sahabenin yolundan, müminlerin yolundan değil. Müminlerin yolundan yapılan muhalefet nedir? وَمَا يُشَاقِهِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا, مَا... مَا يُبْلِينَ yebeyn lehu min ba'de ma tebeyn lehu el huda ve ittabi gayr her kim kendisine hidayet belli olduktan sonra resule ve müminlerin yoluna muhalefet ederse nuallih mate velle venslihi cehennem vesat mesira girdiği yolda bırakırız o da cehenneme varır ona kötü varış yeri diyor İbn Hazm bu ayeti anlatırken diyor ki bu nas bu fiili yapan herkesin tekfirine delildir diyor fasıl kitabında ama diyor her yönden değil. Neden diyor? Allah'ın tevfihiyle deriz ki diyor, mesela bir adam içki içer, zina yapar, batılla insanların mallarını yiyebilir. Bunlar da müminlerin yolundan değildir. Ama bunu yapan kafir olmaz diyor. Eğer müminlere yaptığı bu ihtilaf şey boyutundaysa, naslı inkar boyutundaysa, herhangi bir nasıl, o zaman kişi bu ayetin tekfiri ile karşı karşıya da diyor. Eee Evet dedik ya, burada sabit olan bir şey var, bir hakikat var. Burada zaten içtihada mahal yok. Yani burada içtihada mahal yok. Burada açık bir hatadır bu, bidattır. Hatta ne yapar insan, Allah korusun, masiyet sahibi olur. Allah bizi öyle şeylerden muhafaza eylesin. 63. olarak da وَالْا۪يمَانُ بِأَنَّ مَعَا كُلِّ قِطْرَةً مَلَكًا يَنْزِلُ hatta السَّمَاءَ حَتَّى يَدَعَهَا حَيْسَ Allahu azza عَزَّ وَجَلْ Burada bir esastan bahsetmiş. Halk arasında da var. Önceden ben bunu duyuyordum. Nasları okuyunca farkına vardık. Diyor ki, inen her bir yağmuru bir melek indirir diyor. İnen her bir yağmur tanesini, zerresini bir melek ne yapar? İndirir. E, bu noktada Hakem İbni Utebi ve Hasanul Basri'den sözler gelmiş. E, İbni Cerret Taberi bunu rivayet etmiş. Bunların isnadları Hasan. Yani bu meseleyle alakalı hadisler rivayet ediliyor. E, hasen derecede olduğu, olmasına rağmen zikretmiş burada. Yani her bir zerreyi, her bir taneyi mele indirdiğine inanıyoruz. E, Allah'ın rahmeti ve Allah'ın ordusunun sayısını ölçmek için e, yeterli bir şeydir. E, bu nastır. Allah'ın ordusu o kadar büyüktür ki sahibi hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bu Kabe'nin tam ee, tam üzerine denk gelecek şekilde 7 kat göğün üzerinde ne var? Beytül Ma'mur var değil mi? Beytül Ma'mur var İbrahim Aleyhisselam'ın olduğu gök semasında. Orada Beytül Ma'mur'da me melekler tıpkı insanlar gibi o Beytül Ma'mur'u ne yapıyorlar? Tavaf ediyorlar. Oraya her seferinde 70 bin melek ziyaret ediyor ve oraya giren meleğe kıyamete kadar bir daha sıra gelmeyecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın orduları bu kadar çoktur. Yani sayılamaz, akılların alamayacağı kadar. Allah Subhanahu ta öyle bir mülkün sahibidir yani. Allah'ın azametini anlamak için bu naslar önemlidir. 64. esas olarak getirdiği şey ise "Tuval iman bi enne'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahl-i bi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü Kureyş ehliyle ne yaptı? Konuştu. Yani ey müşrikin kan kelame ne yapıyorlardı? Peygamberin sözünü işitiyorlardı. Bu hangi kıssa? Bedir Savaşı'ndan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri öldürdükten sonra ne yapıyor? Bedir kuyularının başına gidiyor. Hadis -i sahih -i Müslim'de eee Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Bedir'de öldürülen üç kişiyi aldı. Sonra onların yanına geldi. Fekame aleyhim ayaklarına başlarında durdu. Fenadahum onlara seslendi. Kal, "Ya Ebu Cehil, İbni Hisham, Ya Umeyye İbni Halet." Ya Utbe İbni Rabi'a Ya Şeybe ibn Rabi'a Rabi Eleyse kad vecedtüm Ma va'ada Rabbukum Hakk'a Rabbinizin vaad ettiğini hak buldunuz mu? Fe inne kad vecedtüm Ma Rabbi Hakk'an Ben Rabbimin bana vaad ettiğini hak buldum Fesemi'a Ömer Kavlin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ömer peygamberin bu sözlerini işitince Fekal ya Resulallah Kefe yesme'u ve enni yüce'bu Ve kad ceyyafu. Nasıl duyacaklar onlar kuyuda ölüler? sen işitirler mi Vallahi nefsi bi yedi nefsimi elinde tutan Allah yemin ederim ki ma antum bi asma hiçbiriniz yoktur ki hani beni nasıl işitiyorsa bunlar da öyle işitiyorlardır beni Walakinnahum ne, en an bu, ama istiyorlar cevap vermeye güç yetiremezler diye. Sonra ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir kuyularının kapatılmasını emretti. Şimdi bu kıssada neyin delili vardır? Ölüler işitir. Şimdi biz genelde böyle tasavvuf çevresini reddedeceğiz diye ifrat tefrit hep böyle ifratla birlikte tefrit doğuyor ya. Maalesef bizim kardeşler de ölü işitmez diyorlar. Halbuki apaçık naslara muhalefet ediyorlar. Ve buradan bazı meseleler doğuyor tabii ki. Ölü iştirdiğince bazı şeyler doğuyor. Akıl almayınca da adam kafasını çorba ediyor. Yani ben böyle acayip acayip sapık görüşlere giden adamlara şahit oldum. Ölüler işitir. Bunu, bunu destekleyen, bu sahih hadisi destekleyen başka hasen senetli hadisler de var. Mesela mecmul zevalette nakledilen bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye git her kafirin kabrinin başına ve onu ona de ki beni Muhammed aleyhissalatu vesselam gönderdi seni cehennemle müjdeliyorum diye. Her kafire bunu söyle. İbn-i rahimehullah rahimahullah diyor ki bu hadiste ölülerin işittiğinin delili vardı diyor aynı şekilde bu hadisi şerh ederken ölüle ayet var salih aleyhisselam kalmi helak olduğu zaman diyor ki ben size nasihat ettim valakin la tuhibunun nasihin ama siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz diyor yani kalmi helak olduktan sonra cesetlerinin başına gidiyor onlara bunları söylüyor salih aleyhisselam aynı şekilde Allah subhanahu Vahyatinin kitabında Rasulü Sünnete birçok nas var bunu anlatan, bunu dest yani bu gerçeği ortaya koyan, bunu delillendirebileceğimiz o kadar çok nas var. Ölü işitir ama ölünün işitmesi şu manaya gelmez tasavvuçların aldığı gibi. <gülüyor> Ali Urşafçı diye bir adam var. Selefilerle tasavvuçların delillerini Toplanması diye bir kitap yazmış. Bu ölülerin işitmesiyle alakalı bütün alim sözlerini toparlamış. Sanki biz bunu inkar ediyoruz. Oradan şunu çıkartıyor. Rabıta'nın delilini çıkartıyor. Rabıta denen şey ölünün yardıma geldiğine inanmaktır yani. Veya ölüden istihhanede, istihhasede bulunmak, yardım dilemek başı sıkıştığında. Bunların hepsi büyük şirk dediğimiz, yapanın müşrik olacağı ve ebedi cehennemde kalacağı şeyler. Peki ölünün işitmesinin bununla ne alakası var? Onlar diyorlar ki işitiyorsa o zaman yardıma da gelir diyorlar. Haşa, bak peygamber hadisin son kısmında ne dedi? İşitirler ama cevap vermeye güç getiremezler. Onlar ne cevap verebilirler? ne birilerine gelip yardım edebilirler öyle mi? Ne birilerinden sıkıntıyı def edebilirler. Böyle şeyleri yoktur. Yani işitmeleri yardım edecekleri manasına gelmez haşa. Ama işitme de şöyle bir işitme değil. Ben şimdi burada evimde oturuyorum. Mezarlık buradan bir kilometre öteye buradan selam gönderiyorum. Gene müşrik olursun. Çünkü Allah'ın işitme sıfatını ne yapıyorsun ona? Vermiş oluyorsun haşa. Yani ancak kabrinin başında. Dikkat edin peygamber nerede sesleniyor? Yani gitmiş yanlarında sesleniyor cesetleri. Peygamber kabre girerken ne diyor? Esselamu aleykum ya daral kammel mu'minim. Ve inne inşallah bekum lahikun. Ey müminler diyarının sahipleri biz size ne yapacağız? Ulaşacağız. Selam üzerinize olsun diyor. E duymuyorsalar niye selam veriyor Peygamber sallallahu Öyle değil mi? E, ama nerede veriyor? Kabirlerin başında veriyor. Yoksa evinden baki mezarlığına hiçbir zaman selam göndermiyormuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o yüzden... E, bir mesele patlıyor. Bir adam gitse işte kabrin başına dese ki ee, ya ölü işte Allah dua et Allah benim günahlarımı bağışlasın. Bu çok pis bir bidattır. İbn-i Teymi öyle söylüyor. Bu küçük şirktir hatta hani sakındırmak için insanlara böyle söylenir. Ama bu işi yapmak ne değildir? Küfür değildir. Büyük şirk değildir. Muhammed İbn-i öyle demiş ama kendisi bunu iştahat olarak yapmış. Ve diyor ki ulemamızın bir kısmı diyor buna müstahap dediler diyor taberi müstahaptır diyor zaten. Taberinin tepsini açıp bakarsanız böyle bir şey için. Peygamberin kabrine gidip peygamberden böyle bir şey talep etmek. Bazı insanlar görebilirsiniz bu şeylerle gelebilirler. Yok İmam Malik git peygamberin kabrine ondan şefaat işte. Hatta İmam nevevin el-esker kitabını alın, açın bakın görebilirsiniz ki İmam Nevevi diyor ki haçın sünnetlerindendir. İnsan peygambere selam verir sonra peygamberden, peygambere selam verir. Peygambere'den işte şefaat talep eder. Bunları söylüyor İmam Mevi. Böyle haçın sünnetlerinden sayıyor bunu. Başkaları ona şirk demişler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için özel bir durumu var. İşte kabrinde diridir peygamber aleyhissalatü vesselam. Toprak onların şeyini bedenlerini çürütmez. Ama diridir derken birilerine yardım gelir her yerden işte haşa bu manada değil. Allah subhanahu aleyhi ne yapar? Ona şey yapar. Bir melekle her selam gönderinin selamını işittirir. O yüzden buna şirk diyen alimler küçük şirktir demişler. İşte İbni Teymiye, İbnül Kayyum ve benzeri alimler gidip işte gerek peygamberin kabrinin başında böyle bir şey talep etmek gerek başka bir ölünün kabrinin başında böyle bir şey talep etmek alimlerin hepsi bunu küçük şirke sokmuşlar. Neden? Şirkin kapısı açılıyor. Yani şirkin önü açılıyor diye. Sonrasında ne başlayacak? Artık ondan bana rahmet et. Haşa. Bana yardım et. Burası zaten büyük şirk. Yani burada Ölü diyor diye adam ölüden böyle şeyler isteyemez. Ama o diğer ikinci kısım bu nedir? Bu küçük şirk sayılmıştır. İbnü i Tevmiye, sahabenin böyle anladığını nakletmiş bize kadar. Bu mesele hakkında sorular olacağını tahmin ediyorum. İnşallah dersin sonunda onlar bir Sonuç itibariyle bizim inancımıza göre, yani ehli sünnetin inancına göre ölüler işitirler. Ama tabi kabrin başında olanları Allah'ın takdir ettiği kadarıyla. Tabi işitirler derken de mutlak her şey. Allahu alem yani. Allah bilir. Bir de Allah subhanahu aleyhi bu işin ilmini gizli tutmuş. يَسْأَلُونَكَ عَنِ ruh Diyor ki Allah sana ruhtan sorarlar. De ki Rabbim onun hakkında çok az bir şey haber vermiştir. Allah ruh hakkında çok ilim vermemiştir bize. İbnül Kaym'in kitabı Ruh kitabı var. Ruh hakkında bilgi almak isteyenler tafsilatta oraya bakabilirler. Bir de İbn-i Receb Elhambeli'nin Ehlil Kubur diye bir kitabı var. Kabir ehlini anlatıyor, orada ruhları anlatıyor, keyfiyetini anlatıyor. Ve birçok kavmi de aslında bu ruh meselesi saptırmıştır. da bir ruh olduğu için sonuç itibariyle. Mesela dikkat edin, Mayalar, işte Güney Amerika'daki o ilkel kavimler, bunlar neye tapıyorlar? Totemlere falan tapıyorlar, içinde ruhlar olduğuna inanıyorlar falan. O ruhlar dedikleri şeytanlar, bunları saptırıyorlar. O yüzden hani ruh böyle çok karıştırılmaması gereken bir mesele. Şeriatın haber verdiğine iman ederiz. Haber vermediği meselelerde de ne yaparız? Her meselede olduğu gibi susarız, dilimizi tutarız ki Allah muhafaza, biz bir şey söyleriz hatalıdır. Allah subhanahu teala onu irade etmemiştir. Allah muhafaza ahirette kötü durumlara düşmeye engel olmuş oluruz inşallah. Ama sonuçta genel olarak ki ittifakla, icma ile ehli sünnet kabul etmiştir? Ölülerin işitmesini kabul etmişlerdir. Ama bu şu manaya çıkmaz. Üzerinde tekrar tekrar duruyorum. Ee, ölülerin yardım edeceği haşa ee, veya ölülerden işte bana yardım et bana şey, e, işte e, günahlarım başlığı gibi isteklerde bulunmanın haşa bunların oldu bunlar açıktır bunları kastetmiyoruz ama onun haricinde gideriz selamımızı veririz ölüye müslümansa tabi şimdiki mezarlıklar hep müşrik dolu Şimdi bu sünneti de orada tatbik etmenin bir manası yok Allah bize güç versin de bir arsa alalım ölülerimizi de oraya inşallah gömeriz nasıl cesetlerimizi diriyken ayırdıysak inşallah ölülerimizin cesetlerini de müşriklerden ayırırız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah velosunun sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsin ve şeytanındandır. Bu <gülüyor> ahire davamın Subhanakallahumma bihamdik la illa